Aşıklar da mest da güzel yer güzel yer güzel Aşıklar da Muhabbet Bahri'nden misin? Medine şehrinden misin? Şehri de güzel, yer güzel, yer güzel yar. Medine şehrinden misin? Şehri de güzel, yer güzel, yer güzel yar. Elinden misin? Kırmızı gülünden misin? Muhabbet elinden misin? Teli de güzel, yar güzel, yar güzel, yar Muhabbet elinden misin? Teli de güzel, yar güzel, yar güzel, yar Canlay bakma sevgili canana bakma Aşığın gönlünü de yıkma gönlü de güzel yer güzel yer güzel Aşkın gönlünü de yıkma gönlü de güzel yer güzel yer güzel, yer güzel yer. Gönlü de aslıdır, yanır, dumanlı da puslu Muhammed Ali'nin de nesli, nesli de güzel, yar güzel, yar güzel, ya. Muhammed Ali'nin de nesli, nesli de güzel, yar güzel, yar güzel, ya. Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programındayız. Programımız devam ediyor. Hasbihal topluluğuyla devam ediyor. Geleneksel Alevi Bektaşi Müziği icra eden Dertli Divani Ulaş Özdemir, Mustafa Kılçık, Feyzullah Ürer'den oluşan Hasbihal topluluğu 26-27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul turnesi gerçekleştirdi. Biz de bu röportajı 27 Eylül'de yapıyoruz aslında. Kendileri şu anda 3 kişi Dertli Divani Ulaş Özdemir ve Mustafa Kılçık stüdyolarımızdalar. Hoş geldiniz diyorum ve elinize ağız Teşekkürler, hoş bulduk, hoş bulduk sağ olun. Evet ve Emme Dağtaşoğlu bizlerle beraber dilden bir titreşimler programından tanıyoruz kendisini Söyleşiyi aslında bir anlamda o gerçekleştirecek Ben şimdilik mikrofonu ona bırakıyorum, hoş geldin Emre. Hoş bulduk, teşekkür ederim Konuklarımıza ben de tekrar hoş geldiniz demek istiyorum, hoş geldiniz Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkürler. Ben hasbihal topluluğundan aslında haberdar değildim bu yüzden dinleyicilerimizin de haberdar olmasını istiyorum. Topluluğun icra ettiği müzikle ilgili ve amaçlarıyla ilgili biraz bizi bilgilendirir misiniz acaba? Buyurun. <gülüyor> Hasbiyal Topluluğu resmi olarak 2005 yılında kuruldu gibi görünse de aslında çok uzun zamandır bir arada olan ve çeşitli vesilelerle bir araya gelen... ...ve birbirleriyle, muhabbetler aracılığıyla gönül bağı kurmuş... ...insanların kurduğu bir topluluk. Ee, aslında görünüş olarak biz sahnede ve... E, ...tabii çeşitli ortamlarda dört tane müzik icra eden müzisyen olarak görünsek de... ...ve bir müzik grubu olarak görünse de aslında Asbihal... ...Alevi Bektaşi inancının ve kültüründen e, yola çıkarak... E, ...buradaki muhabbet anlayışını sahneye performanslarını ama aynı zamanda da günlük yaşama aktarmayı amaç edinmiş bir hizmet topluluğu ve gönül bağı olan insanların birlikteliği. Sadece müzikal olarak profesyonel bir müzik grubu topluluğu değil hmm. ve e, başlangıçta da bunun oluşumu olduğun yani o, oluşmaya başladığı dönemde biz zaten aslında bunun o kendiliğinden doğal o muhabbet ortamındaki e, doğuşunu, gelişimini ne kendisini bırakmıştık ve o şekilde gelişti ve bugünlere geldi. Ee, hasbihal kelime manası olarak e, aslında bu bahsettiğimiz e, bu muhabbetin içindeki yani insanların karşılıklı dertleşmesi, söyleşmesi, halleşmesi e, manasında birbirleriyle karşılıklı hasbihal etmesi manasında. Ve bizde amacımız zaten e, hem sahnede hem sahne dışında gittiğimiz hemen hemen her yerde e, mümkün olduğunca insanlarla bu muhabbetleri muhabbet ortamlarında geliştirmek. E, tabii şöyle bir şey de var. E, Alevi Bektaşi inancından yola çıkarak bütün bunları söylüyoruz ama aslında e, tam da bu inancın e, fikriyatına uygun olarak 72 millete bir nazarla bakan ve herkesi bu toplumun içine çekebilecek bir e, muhabbet ortamı. Yani sadece Alevilerin, Alevi e, insanlara açık olan bir şey de değil. Bu insanların birbirleriyle halleşmesi, dertleşmesi günlük hayatta artık yitirdiğimiz bir şey de aynı zamanda. Hı. Ve biz buna aslında bir yandan da... E, Yeni bir ses, yeni bir soluk getirebilecek bir oluşum olabilir olacak diye düşünmüştük ee, ve e, görünürde işte 4-5 arkadaşız ama aslında onlarca yüzlerce yani hem yurt dışından hem yurt içinde e, yüzlerce arkadaşımız var ve bu topluluğun bir şekilde destekçisi kim zaman biz görünüyoruz ama aslında arkamızda bu arkadaşlarımız var. zaman yanında. arkanızda büyük bir gelenek de var. Tabi yani e, zaten yani hizmet amaçlı dediğimiz kısmı da o. Sonuçta. Hı hı. Tabii ki bugünlere gelmiş çok büyük bir gelenek var. Hem sözlü hem sazlı. Ee, ve tabi ki biz de hem ona layık olmaya çalışıyoruz hem de onu bizden sonraki kuşaklara, yani bizim aracılığımızla belki olur ya da bizim bizden öncekilerden aldıklarımızı aktarabileceğimiz bir ortam olursun. Ve hasbiyal bizden sonra da zaten sürsün, her dem sürsün istiyoruz. Ee, sadece bu topluluğun değil yani bu muhabbetlerin her zaman sürmesini amac edindiğimiz için toplulukta buna hizmet amaçlı. Bir de benim merak ettiğim bu bağlamda başka bir şey var. Hem muhabbet kavramı hem hasbihal kavramı çok önemli aslında. yaç muhabbet kavramı artık çok gereksiz yerlerde de kullanılmaya başlandı günümüzde ama aslında öyle değil. Grubun bir albümü yok. Bu benim dikkatimi çekti ve aslında hoşuma gitti. Bir şey düşündüm bu grup hasbihal ve muhabbetle ilgili bir grup yaşayan bir şey yapıyor aslında. Bu yüzden mi acaba albüm yapmayı stüdyo kayıtlarına? Sıcak bakmamayı düşündü yoksa başka bir sebep mi var çünkü benim bildiğim kadarıyla hasp kavramı yanlış bilmiyorsam istinaden anlamına da geliyor hale istinaden diye de belki tercüme edilebilir hasp bir hal kavramı yanlış bilmiyorsam. Ee, aslında kavramla ilgili divan baba onu çok güzel çağıracaksın ama şu, evet, şüphesiz yani bizden e, çok daha iyi biliyordur şunu şunu kesinlikle. Aslında şöyle bir şey yani. Hem şimdi hepimizin zaten solo müzik çalışmaları Hı -hı. var. Çeşitli albümler yaptık, yapıyoruz, çalıyoruz. Sizin de yeni bir ee, albümünüz çıktı. Benim var, ismini. Divani Baba'nın var. Mustafa zaten müzik okulu var ve sürekli bu müzik eğitiminin içinde ve pek çok çalışmada yer alıyor. Yani bütün onların dışında biz zaten hasbihal toplumda insanlar bir araya gelirken sadece bizler, diğer arkadaşlarımızla. Bizim zaten amacımız bu muhabbeti sürdürmekti. Ve bunu bir... E, Albüm yapmak için ya da bir albümlük bir proje için bir araya gelmiş insanlar topluluğu değil. Gerçekten gönül birlikte ve bir arkadaşlık dostluk yani bu, bunu yaşayan insanların bir araya getirdi ve oluşturduğu bir şey. Ve kendiliğinden işte oluştuğu nokta bu. Dolayısıyla e, önümüzde bir performans yani şu konsere gidelim ya da şu albümde çalalım ya da şu albümü yapalım gibi bir e, şeyle yola çıkmadık. O ben da kendiliğinden, bunu şey için yani, özellikle sormak istedim. Müzisyenler genelde stüdyo ortamının ...muhabbeti ve şeyi biraz dağıttığından yakınırlar. O yüzden hani hasbihal o hali ama yaşamak bizim, belki stüdyoda, Bizim için şu kısmı mesela dışında, konserlere çıktığımızda biz konseri yapıyoruz ama... ...konserden sonra mesela gittiğimiz yörede kahvede, evlerde, çeşitli ortamlarda mümkün olduğunca... ...muhabbeti zaten sürdürüyoruz. Evet, evet. Yani tamamıyla bu işte bu dağılmasın... CD'nin kendi yani. içindeki kayıt değil de onun dışına tışan kısmını zaten gerçi hayatımız. Evet sormak bir. istediğim buydu. Acaba hani <gülüyor> albüm olmamasının... Özellikle, Özellikle bir biri... sebebi yok ama yok. bu mantıkla gittiğinizde de tabii ki albüm belki biraz daha ileride çıkabilecek bir şey. Yani Bizim önceliğimizde olan ve bugüne kadar da oturup da hani albümü şu şekilde yapalım. Yani tabii ki bir kaydetmek istiyoruz bu muhabbetleri. Ama albümü şey yapıp yani önümüze koyup da albüm amaçlı ortaya çıkmış bir grup değil. Ve e şöyle de bir de şey orada aslında Biz 2005 yılında... <gülüyor> 2005 yılından bu yana Anadolu'da ve yurt dışında yani gitmediğimiz yer kalmadı. Ee, bazen ikili gidiyoruz, bazen üçlü gidiyoruz, bazen dördümüz birlikte gidiyoruz ve e, öyle bir noktaya geldik. Hasbihal topluluğu herkes tarafından bilinen bir topluluk oldu. Çeşitli videolar işte internet sitelerine konuyor, Hı. yazılar, konuşmalar. Ee, sanırım şey yani tabii ki bunun ne kadar tanınıyor onun şeyini, ölçüsünü ben veremem ama insanlara birazcık onu aktarabildik gibi geliyor. Yani o muhabbeti ve o hasbial etme anlayışını kavrayışımızı insanlara aktarabildik gibi geliyor ve o yüzden zaten üç dört yıldır bir şekilde insanlar dilden dile bir şekilde fısıltı şeklinde birbirlerini bunu aktarıyorlar ve bir şekilde kendileri bulundukları yörede muhabbetleri bu şekilde sürdürmeye çalışan çeşitli topluluklarda olduğunu görüyoruz. Bu da bizi tabii ki heyecanlandırıyor ve genç kuşakların çok büyük ilgisi evet. var. Ama hasbial kavramı ile ilgili aslında divan baba birazcık anlatsa. Belki çok mutlu, çok memnun oluruz. Olur. Hasbihal dertleşmek, söyleşmek, halleşmek anlamına geliyor. Aynı zamanda birbirine gönül bağı olan insanların paylaştıkları bütün insani ve kültürel değerlerin de özetini e, simgeliyor. Alev Bektaş'ın inancı açısından özellikle. Bu böyle. Hı hı. Ulaşın dediği gibi sadece saz çalıp deyişler icra eden müzisyenlerden çok bizimle gönül birlikteliği olan dostlarımız, arkadaşlarımızla konserden sonra herhangi bir köyde, herhangi bir yerleşim biriminde geniş bir mekanda o mekanı alabileceği insanlarla birlikte sohbet, muhabbet sazlı, sözlü, karşılıklı söyleşileri gerçekleştirmek. insanların yeme, içme, uyuma gibi aslında buna da ...ihtiyaçları var diye düşünüyoruz. Çünkü her şey buradan başlıyor. Öyle günümüzde. Biz e, yani... ...bakış açımızda herhangi bir... ...işte ne ticari boyutunu düşündük... ...ne bir profesyonel anlamda... ...işte bir albüm yapalım... ...bunun devamı gelsin... ...şöyle yapalım, böyle yapalım, konserle... ...hiç böyle bir şey düşünmek Bu belki en son... ...aklımıza gelebilecek şeylerden birisi. Ha, belki ileride bir albüm çalışması olabilir. Yani şartlar onu getirebilir. İşin yani işin güzelliği zaten bunu düşünmemiş olmanızda. <gülüyor> evet. Ben özellikle o yüzden sormak Kesinlikle öyle bir sıkıntımız yok. Ve biz kendi içimize birçok şeyi açtık. Yani benlik diye bir şey yok. Onu yıkmaya çalışıyoruz. Ufak tefek kendi aramızda varsa aşılması gereken engeller, çözülmesi gereken sorunlar. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Kendimizi aşmaya çalışıyoruz. Onlaşmaya çalışıyoruz. Bunun bilincindeyiz, bunu hep kendi aramızda konuşuyoruz, hani üç günlük dünya diyoruz ya Hı. aslında yaşam o kadar kısa değil ama baktığınız zaman da Yunus'un deyimiyle geldi geçti, ömrüm benim şöyle el esip geçmiş gibi, hele bana şöyle geri bir göz açıp yummuş gibi o kadar da kısa bir an düşündüğünüz zaman, geniş düşündüğünüz zaman. En azından bunları biliyoruz ki yani bütün bu dünyanın serveti de bizim olmuş olsa. Bütün dünya halkları bizi sevgiyle, saygıyla yad etse tanısa da artacak bir tarafımız yok. Bu yaşamı tamamladıktan sonra ne bıraktıysanız insanlar onu dillendirir, onu anar, onu konuşur. O yüzden şanla, şöhretle, parayla, pulla, variyatla yani maddi anlamdaki variyatla özellikle kendi öz benliğimizi arındırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama olmalı. Ben isterim ki yani dünyanın en zengin adamı olalım. Yani bunu doğru yerlere sarf edelim. Mazlum insanların, yoksul insanların, halkların ihtiyaçlarına sarf edelim ama... Onun için de o ilk önce evet, dediğinizi başarabilmek yani lazım işte zaten. Yani işte o işe yaramalı. ha O, o öbür türlü yapamayacak Hı. gücünüz, kuvvetiniz, ya onu yap, gerçekleştirecek e, şeyiniz yoksa, iradeniz ya da o denli... ...inanıp kendinizi aşamamışsanız o zaman o varlığın da bir faydası yok insana. Evet. Hiç şüphesiz. Bir de ben şey sormak istiyorum. Hani topluluğu belki bu bağlamda yaptığı müziği daha iyi tanıyabiliriz diye. Ben şu anda burada üç boy bağlama görüyorum. Birisi dede sazı yanlış Hı. bilmiyorsam. Balta da Hı. deniyor. Birisi cura herhalde. Bir Hı. de divan bağlama var. Evet, ee, yaklaşık bunun... divan. Evet Tam biraz daha küçüğü. Evet. Değil mi? Tam bura divan da olmuş. Evet. Hı. Yani mesela bununla ilgili de bir şeyler söyleyebilir miyiz acaba? Ee, yani Yaptığınız müziği de çünkü daha iyi tanımak açısından bu enstrümanlar ve icraları da önemli diye düşünüyorum ben. Şimdi geleneksel yapı içerisinde yüzyıllardan beri e, Alev Bektaş'ı saz şairleri, aşıkları, ozanları muhabbet ortamlarında genelde bu tür sazları kullanmışlar. E, Değişlere de en uygun ve onu en doğru bir şekilde ifade eden ya kulak alışkanlığından mı olsa gerek belki ileride arkadaşlarımız bu işi daha iyi biliyorlar. Bir takım başka şeyler katabilir mi onu ben bilemiyorum. Mesela e, bundan olan. 40 yıl önce de cem törenlerinde yine 3 bağlamayla mı güzeldi yoksa zakir bağlamayla? Şimdi, sonuçta yani üçümüz de aynı sazı da çalabiliriz ama mümkün olduğu kadar o ses renklerini vermeye çalışıyoruz. Bir de e, şimdi, bunun değerli olduğunu düşündüğüm için, çünkü tek bir bağlamayla icradan sağ cura ve divan Tabii hepsini birlikte kullanarak yeni bir nefes yani getirir e, diye düşünüyorum. Kullanmadığımız başka sazlarda var, çeşitli farklı akortlarda ve farklı tel sistemleriyle yani mümkün olduğu kadar onu zenginleştirmek istiyoruz. Mesela hani divan da kullanmak istiyoruz aslında. Hı -hı. Mesela Ekber Çiçek öldüğünden bu yana hani hı -hı. Bu kayıtlarda divan duymaz olduk. Hı -hı. Nesim Çiçmen öldüğünden beri iki tiryakçi çalan kimse evet. yok. Ve yani tabii ki bu sazlarla çalınmasını istiyoruz ve renk olarak da yani o mümkün olduğu kadar geniş saz ailesinde duyurmak istiyoruz tabii ki. Çünkü piyasada maalesef hep tek ses genelde Hı -hı. baskın. Hı -hı. Bu yüzden bu bağlamaları böylece duymak çok benim için bir dinleyici olarak çok güzel tecrübe. O yüzden özellikle bu gibi çalışmaların olması beni çok mutlu Hı -hı. ve memnun ediyor dinleyici olarak. Bu renklilik aynı zamanda bu geleneğin de bir yandan renkliliğine de eşlik ediyor. <gülüyor> hani işte Ulaşhta Diven Baba da söyledi ya işte biz bu e, işe başlarken maddi bir şey gözetmeksizin karşılıksız olarak gönülden birbirine yani gönül manevi bir amaçla yola çıkıldı ve e, şu yaptığımız muhabbetlerin veya da bu halin artık hasbihal edilme işinden dolayı biz bu hale artık işte elimizin veya da ayağımızın gittiği yere kadar sesimizin duyulduğu yere kadar götürüp hasbihal bu hali hasbihal etmek için hem isim buradan hem de bir şekilde bu geleni o ya da bu hali dediğim gibi olabildiğince farklı veya da fazla topluluklara duyurabilip hasbihal etmek için yapılmış bir şeydi zaten. Sazlarımız da aynı zamanda öyle zaten. İşte gerek baba gerek ulaş Dedi ki 72 milleti aynı nazarla bunun daha ötesini de düşünürüz aslında. Belki orada küçük bir şey oldu. Bu gelenekte şöyle bir şey var işte evrendeki canlı cansız dinli dinsiz her şeye bir nazarla bakabilip her şeyi aynı şekilde görebiliyorsak bu bu geleneğin içindeki çok renkliliği gösterir ve güzelliği gösterir. Sazlarımız da aslında bir yandan ondan, ondan dolayı Yani tek tip bir şey değil her şeyden farklı farklı değişik renkler. Her şeyden hem dinleyen insanların hem bizim icra ederken farklı güzelliklerin oradan alınması için de böyle evet, yoksa. Bu... Yani hepimiz aynı şeyi icra etsek. hal hani olmaz diye bir şey yok ama elimizden gelebildiğince de biz de nasıl ki işte bu hali bir şekilde olduğunca böyle veya da özüne en uygun şekilde hasbihal etmeye çalışıyorsak buradaki sazlarımızı da aynı şekilde öyle icra etmeye çalışıyoruz. Bu aslında şeyin de bir göstergesi olabilir, olur diye düşünüyorum ben. Gelenekte zaten kullanmadığımız, tevarüs ettiğimiz ama unutmaya başladığımız birçok şey var buradaki sazlar gibi. Bunları kullanarak bir takım yenilikler ve açılımlar yakalanabilir. Illaki başka yerlere gitmek gerekmiyor. Bu soruyu da sormamın sebebi başta oydu. Yani bu gibi bağlama ailesinden farklı enstrümanların kullanılması bu yüzden benim için önem arz ediyor ve evet. mesela vurmalı sazlarımız çok zengin hı hı. ama maalesef albümlerde birçoğu kullanılmıyor evet. bu yüzden de ben topluluğun burada yaptığı müzikten dinleyici olarak çok keyif e, aldım mesela müzikte enstrümanı olarak da şimdi tabii ki bağlamam var divan bavand da dediği gibi belki ileride bir, öyle bir arkadaşımız gelir ki gönül bağ kurduğumuz birisi gelir ve bu açık zaten insanlara yani böyle bir hani illa bizim çalmamız gerekmiyor her konserde de farklı da çıkabiliyoruz zaten o geldi ne tabii ki başka bir renk katıp bu müziğe bir şeyler katabilir ama şu anda başlangıç olarak biz bunlarla bu sazlarla başladık. Ee, sahne olarak da sahne düzeni olarak da aslında e, şöyle bir yenilik demiyim ama belki de bir yeni bir soluk diyelim. Frankfurt Kitap Fuarına gidiyoruz biz 16 Ekim'de. Güle güle gidin. Güle Teşekkürler. Güle gidin ee, şimdi orada bir muhabbeti sahneye taşıyacağız. Ama bir e, cemi ya da bir ritüeli değil de bir muhabbet yani bu bahsettiğimiz kısmını sahneye taşıyıp kadınla erkekte 18 kişi oturup sahnede muhabbetimizi yapacağız bir U şeklinde. Fakat seyirciyi de içine alacak şekilde yani seyirciyi de aslında halkanın bir karşı tarafını yani halkayı oluşturacak bir e, kısım olarak görüp onlar da içine katacak bir yeni bir sahne düzeni yeni bir sahne soluğu getirmek istiyoruz ki orada da o aradaki hiyerarşi mümkün olduğunca kaldırıp çok büyük bir halı ya da kilimin üstünde oturup hep beraber muhabbet edeceğiz. Çünkü e şimdi... arada bir perde gibi aslında. Tabii. O yani perdeyi biz, Çünkü lazım. onu biz <gülüyor> seyircinin kendisini de şeyin içinde, muhabbetin içinde görüyoruz zaten. Hı -hı. E, yani, kimi zaman öyle salonlarda çalıyoruz ki. Yani bir düğün salonda bile konser verebiliyoruz. Anadolu'da salon olmayan yerlerde. Oralarda ortamı öyle bir hale getiriyoruz ki. Böyle herkesin birbirini böyle görebileceği ve bir ...sanki bir cem ortamıymış gibi... ...insanların birbiriyle eşit seviyeye gelebileceği... ...bir ortam yaratmaya çalışıyoruz ki... ...yani sazların yanı sıra... ...performansın kendi pratiklerinin de... ...mümkün olduğunca o gelenekle yoğurup... ...yeni bir hale sokmaya çalışıyoruz... ...ve bu bizim için şey... ...önemsediğimiz şeylerden bir tanesi... ...çok temel... Çok güzel. Muhabbet kavramının bu kadar geçmesi de çok hoşuma gitti... ...çünkü ben dedemden bir kere fırça yemiştim... ...muhabbet kavramı yüzünden... ...çok kısaca bahsetmek istiyorum... ...köye gittim, köyle şehir arası 70 km civarında... Nasıl geçti yolculuğun oğlum dedi. İşte yanımdakiyle muhabbet ederek geldim dedim. Ne ettin ne ettin dedi. Muhabbet ettim dedim. Çok kızmıştı. Muhabbet kavramı hub'dan gelir. Sevgili, sevgili. demektir ve onun etimolojik kökeninde de birbirine çekilmek vardır dedi. Herkese muhabbet edilmez. Sen yanındaki adamla laklak etmişsindir dedi. O zamandan beri <gülüyor> çok, çok dikkatli kullanmaya çalışıyorum ben muhabbet evet. kavramını. Ve Divani Baba'ya bir şey sormak istiyorum. Ben meraklı bir dinleyici okuyucu olduğum için. Sıtkı Baba benim çok sevdiğim bir şair. Şiirlerini de okudum Muhsin Gül'ün derlemesinden. Hı hı. Hani Orta Anadolu'da yaşayan bir şair. Anadolu'nun birçok yerinde şiirleri, deyişleri yayılmış. Sizin albümlerinizde Sıtkı Baba'nın şiirlerine rastladım. İlk rastladığımda Allah Allah dedim. Yani Urfa'dan derlenmiş, kısastan. Yani Sıtkı Baba'nın orada ne işi var diye düşündüm. Yani hani Pir Sultan'ı Kul Himmet'i anladık. Çünkü 500-600 yıldır geleneğe hı hı. yerleşmiş. Ama Sıtkı Baba oraya nasıl gitti yani diye çok... <gülüyor> Garip gelmişti o bir gönül, gönül bağından kaynaklanıyor. Ee, Sıtkı Baba e, benim dedemin ve yine e, Adıyaman besinli Deli Kemal diye bilinen bir aşıkın sürekli dergaha e, gidip, gidiş gelişlerinde dedemin aynı zamanda Zakiri aynı zamanda Kamberi olan aşık Deli Kemal işte e, çok güzel saz çalarmış anlatılanlara göre kaydı yoktur elimizde ama bu anlattığım 100 yıla Doğru. yakın bir mesele tabii ki. Sıtkı Baba'nın da şu o zaman gençlik dönemlerinde bunlar dergiha gittik zaman hatta Sıtkı Baba'ya ait olan deyişler ezgileriyle birlikte bizim o tarafa taşınmış. E, Bektaş'a gittiklerinde Sıtkı Baba aynı zamanda bir sazça çok güzel sazçalar bu insanların dolanmış Sıtkı Baba müthiş bir ozan yani çalıp okuması da müthişmiş anlatılanlar tabii bize büyüklerimizden hı hı. anlatılanlar. Ee, Sıtkı Baba'nın değişleri hemen hemen Hacbektaş dergâhına bağlı olan yörelerin hepsinde okunur. Evet. Yani Amasya'da da, Tokat'ta da efendim, e, Çorum'da Sınırız, da, Sivas'ta Malatya, da, hepsini. Malatya'da, Urfa, Antep, Adıyaman diye her tarafta okunur. Ve çok önemli bir şahsiyettir. Cumhuriyetin kurulmasında büyük emeği olan Ahmet Cemalettin Çelebi'nin de aşığıdır. Aşığı, yani oradan evet. inşa olmuştur. Aynı zamanda vekilidir. Dedelik de yapmış Sıtkı Baba. Hı hı. Ona yazdığı şiirler Tabii. de var. Ee... Öyle. Ondan dolayı Sıtkı Baba'nın yeri çok farklıdır. Mesela, ya ya, hatta e... kitap ilk çıktığında sizin ürede babanız... Tabii. Tabi. Yani Bayağı babam de... hayattaydı o zaman. Sıtkı Baba'nın e, işte şiirlerini topluyoruz dedikleri zaman biz belki babam o zaman... Kırk'ın elinin üzerinde Sıtkı Baba'nın bizim Cemler'de okunan değişlerini gönderdi o zaman Anladım. toruna. O değişlerde Hacı Bektaş'a gidildiğinde Urfa'ya oradan gelen. Hı -hı. Evet. evet. Çok bizim o yöreye ederim. gelmemiş tabii ama dedem ve bizim yine dediğim gibi aşık Deli Kemal Öyle çok oturmuş, kalkmış, sohbetlerinde bulunmuşlar. Hacı Bektaş yanında görüşmüşler. Hatta programımızın sonunda... İcra Ahmet Cemalettin Çelebi'ye e, ait bir eser. Evet, sözler Ahmet Cemalettin Çelebi'ye ait. E, müzik kısa süresinden fakat tahminen e, Sıtkı Baba'ya ait olmayı için. Çünkü hı hı. bu aslında Sıtkı Baba'nın sözleriyle de okunan Urfa yöresinde bir eser. Tabii. Kısa süresinde ve müzikal olarak gerçekten çok zengin ve çok renkli. Yani... Tahminen onun yarattığı bir melodi gibi... Ya, Ahmet Cemalettin Çelebi'ye mal etmiş olabilir yani öyle evet. düşünüyoruz. Mesela işte karşılıklı söyleşisi var. Ahmet Çelebi Cemalettin'in diliyle aynı zamanda işte... E, gide e, işte... ar Neydi? Zeyl-Bahar... Yok yok... Ar, e, Seher... Az mirah eyledin, gurbet ellere, hı. Efendim, hı. sultanım eğlenme, tez gel. Hı hı. Bunca muhibbanın bekler yolları, kaşları kemanım eğlenme tez gel diyor. Sıtkı baba bir de. Ondan sonra da diyor ki işte diyor e, gam çekme bu hicri aşık Sıtkı'ya gider de inşallah tezce gelir. Bunu da Ahmet Cemaattin Çelebi'nin diliyle yazıyor. Ama yine yani, kendisi, kendisi. Aslında, aslında bir, o sözler bir, de Sıtkı'nın. Fakat o şekilde ona amal etmiş. Ezel bahar evet. da yine aynı şekilde ona amal edilmiş olabilir. Ezelbahar olmayınca. Yok değil, yok. ayrı. Ezelbahar ezel yaz ayları doğanda, akar ha, Yavaş evet. yavaş. Bu ayrı bir dışında onlarca hem piyasada okunmuş hem de yani bilinen değişi var tabii. Yani Söz, sözler şey var. kesin olarak hani bilinmiyor ama Ulaş da dediği gibi bir ihtimal melodi en azından Sıtkı Babaya ait olabilir diyor işte. Hatta Haydar Haydar'ın sözleri de Sıtkı tabii, Babaya ait. Tabii. Siyah Perçemlerin. Hatta Pervan ben o Pervanelik siyataş meselesini çok farklı Siyataş'ta. anlıyordum, düşünüyordum ama mahlası Pervane'ymiş önceden. Aha. Tabii. O, böyle, ordu, evet. kitapta okuyunca farkına var tabi okumuşsunuz artık buradan söylemeye gerek yok ee, çok küçük çocuk denilecek yaşta dergiha geliyor evet. Ahmet Cemalettin Çelebi'nin babasının döneminde Feyzullah Çelebi'nin döneminde geliyor ve o uzun uzadıya bir hikaye <gülüyor> e, Vaktimiz hikaye o, değil de yaşanmış, yaşanmış bir şey evet, olur, olursa başka bir zaman inşallah daha uzun <gülüyor> uzun konuşuruz Sanırım vaktimiz de evet, üzere. bir kere daha kayıda sığmadı galiba. Yani. <gülüyor> evet, sığmadı kayıda. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür buraya ederiz. Buraya geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Benim için önemli ve güzel bir şey sizlerle aynı stüdyoda almak. Çok kısa bir süre içinde, Frankfurt Kitap Falanı'ndan sonra hasbialtopluluğu.com açılmış olacak. Hem bu kültüre meraklı olanlara hem de bu toplulukla muhabbet etmek isteyenlere zaten açık olan bir site olacak. Hı. Dolayısıyla insanlarla bu toplulukla haberdar olmak isteyenlerle öyle irtibat kurma şansımız olacak. Hasbihal.com evet, hasbihaltopluluğu Hasbihaltopluluğu.com evet. Tekrarlayalım. Ee, Frankfurt Kitap Fuarı'ndan sonra bunu açmış olacağız. Ee, orada hem etkinliklerden hem de amacımızdan hem de bu kültürlü felsefeyle ilgili okumak istedikleri e, ozanlarla ilgili olsun, cemlerle ilgili olsun mümkün olduğunca yazıları orada Hı. insanlarla paylaşmaya çalışacağız. Bu arada önemli olduğunu düşündüğüm için bir Reklam denmez bunu aslında ama sizin de ile ilgili pan yayınlarından çıkan bir çalışmanız evet, var. Evet bir kitabım var. Edinmek isteyenler olursa pan yayınlarından çıkan mücrimiyi edinebilirler. Mücrimi de çok önemli bir şair. Çok önemli. Çok çok, önemli. Onun da değişleri çok okunuyor. Hı -hı. O yüzden değerli toplu bir yerde bulunması çok güzel. Onun için de ben bir okuyucu olarak teşekkür çok ediyorum size. Çok teşekkürler. O zaman son bir eserle. Evet. evet buyurun. Sözleri Ahmet Cemalettin Çelebi'ye ait. Urfa kısa süresinden, Divan babanın derlediği müzikleri de tahminen aşık sıtkıya ait bir eserle bitirin. <gülüyor> Ezel bahar yaz ayları doğanda Akar derelerden sel yavaş yavaş Sefil bülbül ferya dedi bötende Açılır bahşemde gül yavaş yavaş El ama, el ama. Sözün doğrusunu söyle ahkamın, ahkamın, ahkamın Sözün doğrusunu söyle ahkamın Muhannet babına basma kademin Emsaliyle konuşmayan adamın vaş vaş elaman elaman elaman her olur olmazın sözün işitme işitme işitme her olur olmazın sözün işitme Dalga vurup kalbini coş etme Adının elinden baden uş etme Dost, dost, dost, dost, dost Aradan kalkıyor bal yavaş yavaş El aman, el aman. Göküne eyledi mecnun Ayla Göküne eyledi mecnun Ayla Antamuz'un el eller evla Herkesin kısmetin verici mölazo Kısmetini bul yavaş yavaş el aman, el aman Kişinin çektiği kendi ameli Kişinin çektiği de dost dost Kendi ameli Kendi ameli Kişi hizmetiyle dost dost Olur Kemali zamanın devri devri döndü cemali başın gaytını gör yavaş yavaş Ali denmedet medet medet Veliden medet medet medet Deliden medet medet meden. Deli'den medet, medet meden. Ali den medet medet medet, Veliden medet medet, medet. Deliden medet medet. Ali medet medet medet, Veliden medet medet, medet. Deliden medet medet. Ü.